Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Dünya üzerinde şu ana dek güvenilir araçlarla ölçülen en yüksek sıcaklık. 54,4 derece olarak Kaliforniya'daki Death Valley Ulusal Parkı'nda yer alan Furnace Creek Köyü'nde kayıtlara geçti. BBC'nin aktardığına göre ölçüm Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyılarını etkisi altına alan sıcak hava dalgısı sırasında yapıldı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün belirttiğine göre... Şu anda onaylanan rekor 2013 yılında yaşanan 54 derece sıcaklıkta yine Death Valley Ulusal Parkı'ndan geliyordu. Yaklaşık 100 yıl önce 10 Temmuz 1913'te ulusal parkta sıcaklık 56,6 derece olarak kaydedilmiş. Ancak bazı hava durumu uzmanları kaydedilen sıcaklığın farklı etkenler dikkate alınmadığı için hatalı okunduğunu belirtmişti. Sıcak hava yüzünden... Bir elektrik santralinde arıza çıkması nedeniyle Kaliforniya'daki elektrik 2 gündür kesintili. Öte yandan Kaliforniya'da sıcaklıkların aşırı yükselmesine bağlı olarak Lissan bir alev hortumu Fire Nado gözlendi. Evet rekor üstüne rekor kırıyoruz. 54,4 derece. İnsan 55 derecede. 2-3 saatten daha fazla yaşayamıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da sosyal refah ve kamu sağlığı bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi. Japonya kamu yayıncısı haberine göre son bir haftada yaklaşık 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümlerin %70'inin 70 yaş üzeri olduğu 26'sının ev içinde meydana geldiği. Ölenlerin %23'ünün havalandırma cihazı bulundurmadığı bu ay sıcaklık çarpmasından hayatı kaybedenlerin da 53'e çıktığını söylüyor sağlık uzmanları ve mutlaka havalandırma cihazlarını kullanmayı ve sıklıkla su içmeyi tavsiye ediyor. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yani IPCC'nin 6000'in üzerinde bilimsel çalışmayı inceleyerek hazırladığı Bir buçuk küresel ısınma özel raporu küresel çapta meydana gelen sıcaklık artışlarının insanların eylemlerine bağlı sarı gazı salımlarında doğrudan ilişkili olduğunu söylüyor bildiğiniz üzere. Yunanistan ve Türkiye yeşilleri Doğu Akdeniz'de önce iki ülke arasında başlayan sonra da uluslararası bir krize dönüşen doğal gaz petrol arama faaliyetlerine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Türkçe, İngilizce ve Yunanca. Şöyle dendi, Yunanistan ve Türkiye yeşilleri olarak Doğu Akdeniz'de yükseltilmekte olan gerginlik hakkında çok kaygılıyız. İklim krizi yaşadığımız bu çağda ısrarla agresif bir fosil yakıt araması kabul edilebilir bir dış politika aracı değil. Dünya çapında zaten teyit edilmiş petrol ve doğal gaz rezervleri gezegenimizi mahvetmek için yeter de artar. Ülkelerimizin ikisi de fosil yakıtların kullanımının radikal ve etkin bir şekilde bir geçişle durdurmalı. Bunun başlangıcı tüm olası yeni rezerv aramalarını kendi kanunlarında yasak getirmek. Ortak güvenlik ve refahın tehdit altında olduğu bu günlerde Doğu Akdeniz'de yaşadıklarımız petrol ve doğalgaz projelerinin çoğu zaman askeri gerginlik ve barışa tehditlerle el ele gittiğine dair yaygın izlenimi doğruluyor. Hem Yunanistan hem de Türkiye son 10 yılda acı ekonomik krizler yaşadı. İki ülkede askeri çatışma veya uzun vadeli silah yarışını kaldıracak düzeyde değil. Barış ve işbirliği günümüzde her zamankinden daha önemli. Zira hiçbir ülke kendisini iklim değişikliğini hatta COVID-19'a bile karşı ulus temelinde etkili bir şekilde koruyamaz. Biz Yunanistan ve Türkiye işbirliğinin hükümetlerimize ve Kıbrıs, İsrail, Mısır hükümetlerine çağrısı Doğu Akdeniz'de hemen tüm petrol ve gaz aramalarını durdurmaları, Bu barış inşası için adım olmanın yanı sıra sürdürülebilirliğe ve iklim değişikliğiyle mücadelede askeri bir bağlılığının gereği diye konuştu Yeşiller. Salda Gölü Koruma Derneği doğa ve yaşam savunucuları Salda Gölü'nün yakınında yaşanan kirliliği fotoğraflarla ortaya koydu. Paylaşılan videoda Salda Gölü'nden doğuya doğru yaklaşık 1 km uzaklıkta Salda Deresi'nden akan su ile gölün kirlendiği görülüyor. Paylaşımda şöyle dendi. Bu su dağdan gelen bir akarsu değil. Salda köyünün çayır mevkiinde bulunan foseptik çukurundan dereye ve dereden de göle akan su. Suyun göle aktığı yerde oluşturduğu kirlilik fotoğraflarda da görülüyor. Göl sanki mayalanmış da yavaş yavaş foseptik havuzuna dönüşüyor gibi. Paylaşımda mevcut kirliliğin Salda gölü için yarattığı tehlikenin yanında bölgede göle girmeye gelen insanların için sağlık riski de teşkil ettiği ifade edildi. Yeni yapılan bir araştırma okyanuslardaki artan mikroplastik kirliliğinin gıda zincirine katıldığını ve bu durumun ilerleyen zamanlarda yeni tip koronavirüs benzeri bir salgına yol açabileceğini ortaya koyuyor. Birleşik Krallık'ta yer alan Exeter Üniversitesi küresel sistemler üstünden yapılan araştırmada okyanus ve denizlerdeki plastik atıkların yüzeyindeki virüs ve bakteriler varlığını her geçen gün arttırıyor. NTV'nin aktardığına göre 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar deniz ve okyanuslara endüstriyel atıklar, tekstil lifleri ve kozmetik ürünlerinin taşınmasıyla ulaşıyor ve her yıl yaklaşık milyonlarca ton plastik okyanuslara taşınıyor. Uzmanlar önlem alınmadığı takdirde 2100 yılına kadar deniz ve okyanus canlılarının %80 azalacağını öngörüyor ne yazık ki. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecektiyoruz. Es ankle. Geze gelen gelecek. Esen kalın. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azalihan Yesunan, Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil